Ayının Dostluğu Kuş uçmaz kervan geçmez bir ormanda bir ayı yaşıyormuş. Orman gerçekten de çok ıssızmış. Konuşacak, arkadaşlık edecek biri olmadığı için ayı korkunç yalnızlık çekiyormuş. Kimi zaman kendi kendine Oh! Keşke benim de konuşacak bir arkadaşım olsaydı da şu yalnızlıktan kurtulsaydım diyormuş. Ama tek bir hayvan bile uğramıyormuş onun bulunduğu yere. Gel zaman git zaman yalnızlık iyice tak etmiş ayının canına. Ormandan kaçıp gitmeyi düşünmüş. Ormanın yakınlarında bir yerde tıpkı onun gibi yalnızlıktan patlayan yaşlı bir adam yaşıyormuş. Adamın bağ bahçesi varmış. Bahçesinde türlü türlü çiçekler yemişler yetişirmiş. Yaşlı adam bütün gün bahçede çalışırmış. Yaptığı işi de çok severmiş. Ama yine de yalnızlık çeker. O da tıpkı ayı gibi ah ah ne olurdu benim de konuşacak bir arkadaşım olsaydı diye düşünürmüş. Yaşlı adam yalnızlıktan bıkmış usanmış. Bir gün evden ayrılmış kendisine arkadaş aramaya çıkmış. Dere demeden yürümeye başlamış. O sırada ayı da kendisine arkadaş olacak birini aramaya çıkmışmış. Yaşlı adam ve ayı bir yolun dönemecinde birdenbire burun buruna gelmişler. Yaşlı adam karşısında koskocaman bir ayı görünce çok korkmuş. Korkmuş ama korktuğunu belli etmemiş. Öylece durup beklemiş. Ayı yaşlı adamı görünce çok sevinmiş. En sonunda aradığı arkadaşı bulduğunu anlamış. <gülüyor> benimle seni demiş adama kabaca. Yaşlı adam... Hayır asıl siz benimle gelin. Bizim eve gidelim. Bahçemde türlü türlü yemişler var. Birlikte gül gibi yaşar gideriz. Ayı bu çağrıyı kabul etmiş. İkisi birlikte yola çıkmış. Çok geçmeden yaşlı adamın evine gelmişler. Daha eve gelmeden ikisi de birbirini çok sevmiş. Sıkı fıkı dost olmuşlar. Ayı konuşmasını pek beceremediği için yaşlı adam onunla iki çift tatlı laf edemezmiş. O bahçesinde çalışırken ayı ava çıkar eve et getirirmiş. Ama ayının asıl görevi dostu uykudayken yüzüne konan sinekleri kovmakmış. Adama yüzüne ne zaman sinek konsa ayı pençesini sallayarak sinekleri kovarmış. Bir gün adam uyurken yüzüne yine sinek konmuş. Ayı sineği kovmak istemiş ama sinek uçup uçup yeniden konuyormuş adamın burnuna. Ayı çok kızmış. Yerden büyük bir taş almış. adamın burnuna konan sineğe fırlatmış. Sineği öldürmüş. Ama dostunu da öldürmüş. İşte böyle... Cahillerin iyiliği kimi zaman kötü sonuçlar doğurabilir. Akılsız dostun iyiliğinden bile korkmalı.